İzeger'in geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi Merhaba, Los Angeles iklim kriziyle mücadele çabalarının bir parçası olarak fosil yakıtları yerel düzeyde sınırlamayı amaçlayan bir harekete katıldı. Bu karar, Los Angeles'ı yeni benzin istasyonlarının inşasını yasaklayan en büyük şehir yapabilir. Yetkililer yeni fosil Yakıt altyapısının gelişimini durdurmayı hedefleyen politikalar üzerine çalıştıklarını söyledi. Los Angeles'in gelişen politikası araçlara bağımlı bir kent için önemli bir politika işareti. Başarılı olursa Los Angeles böyle bir önlemi hayata geçiren en büyük şehir olacak. Darısı diyelim Türkiye'nin başına benzin istasyonları yasaklanmalı. Sadece elektrikli şarj istasyonları ve yenilenebilir enerjiye artık geçit verilmeli. Erzincan'ın İliç ilçesinde siyanür sızıntısını itiraf eden altın madeni işletmesine en üst sınırdan ceza verildi. Para cezası 16.441.000 lira. İliç'te altın madeninde kullanılan siyanürü taşıyan boru patlamıştı. İddialara göre 20 ton siyanürlü su Fırat Nehri üzerinde kurulu olan İliç Barajı'na karıştı. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı inceleme sonucunda boru hattından kaynaklanan sızıntının tesis sınırlarının dışına taşıp Eğimli arazide aktığını tespit etti. Bakanlık alt kotta bulunan dere yatağında herhangi bir su akışı bulunmadığına, dolayısıyla kuru dere yatağına ulaşan herhangi bir kirlilik olmadığını öne sürdü. Bunun analiz raporları ile teyit edilebilmesi amacıyla da çevre laboratuvarı tarafından gerekli analizler için numuneler alındı. Boru hattındaki sızıntı kirlenen alanlara gerekli kimyasallarla müdahale edildi. Kirli malzeme toprak yüzeyinden sıyrıldı. Güvenli alana taşındı. Temizleme çalışmalarının yeterli olup olmadığının tespiti için 27 numune daha alındı. Şirkete adli para cezasının yanı sıra adli soruşturmanın yapılması için de başsavcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Makine mühendisleri odası ise sızıntıya ilişkin yaptığı açıklamada İliş'te yaşananların ilk kez olmadığını hatırlattı. Bu tür olaylarla ilgili odamız tarafından yapılan açıklamalar ve çalışmalar incelendiğinde yaşananların kamu çıkarlarından uzak kaynakları doğayı Halkı ve insanı esas almak yerine yanlışı koruyan mevcut yanlış ekonomik politikaların devamı niteliğinde dedi. Devlet denetim mekanizmaları olması gereken yapı ve işleyişe kavuşturulmadığı sürece de kamu mekanizmalarının yanında toplumsal denetim mekanizmaları çalıştırılmadığında bu tür kazalarla karşılaşmaya devam edilecek dendi. Nitekim... Manisa Muradiye orta ölçekli sanayi bölgesindeki 3 fabrikanın siyanür ve sülfür atıklarını Karaali köyü içinden geçen sulama kanalına bıraktığı iddia edildi. Kanal yanında faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 8 işçi gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Karaali köyünde çiftçilik yapan Suat Kabak akşam saatlerinde köyde ağır bir kokunun yaşandığını ve kanala zehirli atıkların bırakıldığını belirterek akşam fabrikada 8 kişi zehirlendi Ovaya acımıyorlarsa insanlara acınsınlar. Bağlarımızı sulamak zorundayız. Bu su hem ürünleri kurtuyor hem de topraklarımızı zehirliyor. Yetkililerin ilgilenmesini istiyoruz dedi Suat Kabak. Kuzey Anadolu özellikle de Batı Karadeniz aşırı sağanak yağışlar nedeniyle il ve ilçelerde büyük hasara neden olan sel ve su baskınlarıyla boğuşuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Düzce Zonguldak, Bartın Karabük, Kastamonu ve Sinop için kırmızı kod uyarıları verdi Bu hasar verecek bir olayın yaşanma riskinin yüksek olduğu anlamına geliyor bu kod. Atmosferde iklim değişikliğiyle mevcut enerji arttıkça daha fazla buharlaşma, daha fazla yoğuşma göreceğiz ve bunun sonucunda yağışlar yağış olmaktan çıkıp sel ve afete dönüşecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından SIT statüsü verilmiş olan Çeşme Altın Kum plajındaki Beach Club doğaya zarar verdiği için çevreciler tarafından yargıya taşımıştı. Görevlendirilen bilirkişi bölgede inceleme yaptı. Bilirkişi heyetine mahkemeye vereceği rapor bölgenin geleceğini belirleyecek. Adana merkezli bir firma, Çevre ve Şehircik Bakanlığı'ndan 6 metrekare portatif büfe, 21 metrekare ve can kurtaran kabini olmak üzere 1377 metrekare boş alanı Beach Club yapmak için yıllık 360.000 lira vererek kiraladı. Ancak firma iş makineleriyle 20 bin metrekare olan Alan üzerinden inşaat başlatarak ardıç ağaçlarını, yasal koruma altındaki binlerce kum zambağını, kum tepeciklerini yok etti. Deniz içerisine beton döken firma konteyner getirerek denize akan plastik, fosseptik kuyular kurdu. Yurttaşın denize girmemesi için alanı çitlerle de kapattı ve giriş yasağı koydu. Açılan su kuyusu sondajı ise izinsiz olduğu için mühürlendi. Acaba böyle kaç usulsüzlük var kıyılarımızda da haberimiz yok. Yargıya taşıyanlar... Burada resmen kamu hizmeti görüyor. Greta Thunberg, Birleşik Krallığı'nın ünlü festivali Glastonbury'de sahneye çıktı. 19 yaşındaki aktivist yaptığı konuşmada iklim kriziyle ilgili mesajlar verdi. Dünyanın biosferi sadece değişmekle kalmıyor, çöküyor diye Thunberg, insanlığın uçurumun kenarında olduğunu söyledi. İsveçli çevreci dünya liderlerine de iklim değişikliğine neden olan firmaları korudukları gerekçesiyle tepki gösterdi. Liderlerin yalan söylemesi kabul edilebilir hale gelmekle kalmadı. Onlardan yapmalarını beklediğimiz şey de adeta artık bu. Thunberg konuşmasının sonlarında katılımcılara fark yaratma gücü olduğunu söyleyerek umut verdi. En inanılmaz şeyleri yapabilecek durumdayız. Yeni bir yol seçmek, uçurumdan geri adım atmak için Hala zamanımız var. Umut aramak yerine o umudu kendimiz yaratmaya başlayalım dedi Thunberg. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.